الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقائدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi'n nar bugun iman dersinin 17. dersi 24 Şubat 2011 <gülüyor> devam ediyoruz şimdi imanın tarifinden sonra iman ekşinir artar. 13ledik elhamdülillah. Ondan sonra imanı yani daha can dersimiz daha pratik olsun. Faydalı olsun, iz bırakıcı olsun. İmanı artıran sebepler var. Bunları hatırlatmakta fayda var. Bunları müellif sıralamış kısaca bize imanı eksilten bunlara da göz atarız inşallah. Bu eksik yerleri de bitirip ders seriye devam ederiz. Şimdi geçen ders nerede yapmıştık? Eee birinci sebep dedik faydalı ilim. Onu işlemiştik. Şimdi bugün ikinci <gülüyor> sebep. Hatta burada müellif kaç tane sebep zikretmiş? 14 tane yakın sebep zikretmiş. Bunları işleyeceğiz inşallah arkadaşlar. Ondan sonra eee eksile imanı zayıflatıcı sebeplerde işleriz Allah'ın izniyle. Şimdi ikinciye bakalım. Halis tevhidi gerçekleştirmek, Allah'ın kitap ve sünnette geçen güzel isimlerini tanımak ve onların manalarını anlamada arzulu ve gayretli olmak suretiyle Allah'a yaklaşmak ve onu tanımak. <gülüyor> evet. Şimdi birinci dediğiz faydalı ilim, genel de ilim. Bu faydalı ilimin içinde özel bir ilim var. İlimlerin ilimi, ilimlerin başı. O da nedir? Allahu Teala'yı tanımak. Allahu Teala'yı tanımak ilimlerin başıdır arkadaşlar. Her şey onunla başlar, onunla biter. Yani zaten insan oğlu bir mümin nesl tür Allah-u Teala'yı razı etsin, onun cennetine girsin. Başka bir şey yoktur. Zaten İslam dini budur. Bütün ilimler budur. 70, 60, 40, 50 sene, 100 sene insan yaşıyor ne için? O bir terefi temin etmek için, o bir terefin de temini Allah rızasından gelir. Bu dünyayı Allah yaratmış, sadece O'nu razı ederiz biz. Demek her şey neyin başıdır? Allah-u Teala'nı tanımak. Zaten itikatte de İslam itikadında ilk önce neyi tanımak lazım insanoğlu? İnsanoğlu Allahu Teala'yı bilmek. İlim. İlim neden öncedir dedik? Amel. Amelden öncedir. Kavlden, emelden önce ilim var. Ben bir şeyin ilmim olsun, ona inanın, onu konuşayım, onu ile amel edeyim. İlmin de başı nedir? Ben fıkhım anlıyım. Ben itikadı bileyim. Hayır. Buları bizden isteyen, bunları yaptığımız için o onu tanımamız lazım. O da kimdir? Rabbul âlemin. Bizi yaratan, yeri göğü yaratan ve evrenin sahibi olan ha? Ondan önce hiç kimse yokmuş. Allah birdir, şeriki yoktur. Bu Rabbil Alemin'i tanımamız lazım. Bu da nedir? İlmin neydir? Başıdır. İlmin başı nedir? Allah-u Teala'yı tanımak. Şimdi biz Allah-u Teala'yı tanımasak, hakkıyla tanımasak dedik ondan, o ne yaparız? Hakkıyla ibadet etmeriz. Hakkıyla hakkını vermeriz. Hakkıyla istediği gibi ne olmarız? Kul olmarız. Onun için Allah-u Teala'yı tanımak ilimlerin neyidir? Başıdır. İlimlerin özüdür. Başlangıç, nuktasıdır. Allah-u Teala'yı tanımasan ona yakın düşemezsin. Ona yakın düşemezsen rızasını alamazsın. Rızasını alamazsan cennetine giremezsin. Allah-u Teala'yı tanımak için ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? onun kim olduğunu bilmemiz lazım. E bu da bizde şeriatimizde, elhamdülillah Kur'an'da, sünnette bizde anlatılıyor. Alimlerimiz de bunu en güzel şekilde ister ayetler çerçevesinde, ister hadisler çerçevesinde alimler bunu açıklamış, şerh etmişler. Hiç müphem bir tarafı kalmamış. Biz Rabbimizden adımız gibi eminiz. Bütün sıfatlarıyla Rabbil alemini biz tanıyoruz. Bak biz Allah-u Teala'yı şu hakiki muminler olarak Allah-u Teala'yı görmemişiz. Hiç kimsede görmemiş. Ama biz onu adımızı bildiğimiz gibi nasıl adımızı biliriz? Benim adım Abdullah, senin adın Ahmet Mahmud. Aynen böyle çen Allah Rabbimizi tanıyoruz. Bütün detayıyla tanıyoruz. Nasıl insan kendi adını, kendi nefsini bütün detayıyla tanır? Allahu Teala'yı görmemişiz ama bütün detayıyla tanırız. Bu da nedir? Müminlerin sıfatındandır. Ondan dolayı bir tane hakkıyla mümin olmaz, Rabbini hakkıyla tanımazsa. İşti Rabbini hakkıyla tanının ne olursun? İmanın nere uğrar? zirveye vurar zirveye vurdu mekanın da cennette zirvededir ama hakkıyla tanımasan ne olur olmaz iman olmaz hakkıyla Allah'ı tanımamız lazım bu da nereden gelir yine ilimden gelir ilimlerin başı nedir Rabbil Alemin'i tanımak Allah-u Teala bizim akidemizin bir çoku gaybtir Akidemizin bir çoğu gayiptir bizim. Akidemizin de en başı nedir? Bizi yaratan kimdir? O da gayiptir. O da gayiptir. Ama biz bir müminlerin bir sıfatı nedir? Gaybe inanmaktır. Ne diyor? Elif lam mim la raybe fihi udan lilmuttaqin E? Ellezina illaziina yu'minuun bil gaybi. İlk sıfatları. Bak ilk sıfatları gaybe iman ederler. Çünkü bu imtihan dinidir. Şimdi cenneti gören gözüyle. Ya kitabında renkli baskı basılmışsa cennet işte bu emin olsa hiç kimse günah işler mi? İstemez. Bir tane sağlam gelip cennet işte böyledir. Muhakkak cennet var. Yok kimse günah işlemez. Her şey bilse bunu. Bu dünya nedir dedik. İmtihan tarlasıdır. İmtihandır. Aynen nasıl Allah Teala her şifredene cezanı anında verse kimse şifretmez daha. He? Her her iyilik yapan Allah rızası için anında Allah Teala mükafatını verse ne olur? O da olmaz. O da olmaz. Demek ki bu imtihandır. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Onun için bizim dinimizin özelliği nedir? Gayb dinidir. Birçok şeyimiz gayptir. İslam'ın rükünlerinin birçoğu gayptir. Yani hatta peygamberlere iman bizim için gayptir. Tamam söylüyorlar peygamberler gelmiş ama biz görmedik. Bakın delil nedir? Bakın bizimle yaşayan insanlar var inanmıyorlar. Kim bilir burada bundan önce peygamberler gelmiş, kitaplar gelmiş. Ama biz inanıyoruz. He? Demek ki bütün bütün dinimizin özelliği gaybti. Dinimizin de başı zirveti nedir Rabbül Alemin? Allahu Teala. Yüce Allah. Bunun sıfatı her şeyi nedir bizim için? Sıfatı, isimleri, sıfatları var ama kendisi zatı nedir Celle Celaluhu gayr Kimse Allah-u Teala'yı görmemiş. Ehl-i sünnet akidesine göre racih olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra mirat'te bile mirat'a çıkarken ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'yı görmedi. Ehl-i sünnette racih olan budur. Sordular ya Resulullah Rabbini gördün mü? Dedin inni Inni arah. Ben bir nur gördüm dedi. Allah-u Teala'yı görmedi. Allah-u Teala'yı nur değil. Bir kelime nurdur, böyle hiçbir şey yoktur. Allah-u Teala'nın sıfatları var. Kur'an'da zikir oluyor. El, yüz, vesaire, bütün sıfatları var. Ama biz bilmiyoruz nasıl bir şeydir. İnanıyoruz Allah-u Teala'nın sıfatlarına ama kendisini, zatını hiç kimse bilemez. İmkanı yoktur, Rabbil alemini kimse yer üzerinde görsün. Bu hayatta Allahu Teala'yı kimse göremez. Ne zaman görürüz? Diğer hayatta. Diğer hayatta bizim bedenimiz, canımız, kalbimiz, eee damarlarımız, etlerimiz hepsi değişilir. Bu bu bu dünyadaki gibi değil. Yeumetu beddelil ardhu ves semavat. Yer gök değişilir. Yer gök de bu şekilde kalmaz. Çünkü bu yer gök bu insanoğlu bu dünya için yaratılmış geçici olarak yaratılmış. Ama diğer hayat ebedi olarak yaşar, yaratılmış. Şimdi bu dünyada en sert şey nedir? Taş, kaya. Değil mi? Bir kayanın da ömrü var ya. Kayalar da dağın üzerinde bakıyorsun, üzeri sey olarak eziliyor. Aşınıyor, kabıkları kakıyor. Binlerce sene geçti üzerinden dayanmıyor. Bu dünya Geçici olarak Allah-u Teala yaratmış. Ebedi hayat değişiktir. Onun için Allah-u Teala'yı kimse bu hayatta göremez. İmkanı yoktur. Kim dese? Deccaldir o. Dese ben Rabbül Alemin'i gördüm, yalancıdır o. Hiç kimse Rabbül Alemin'i göremez. Rabbül Alemin'i kimse bu dünyada gözüyle, başındaki gözle göremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile İsra mirayaca çıktı. En ikram edilen kulu Allah-u Teala'nın Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Aldı onu yanına. Aldı onu yanına. Ha bazı gruplar var ya, bazı gruplar var ya, uyduruk hadislerle, yani zayıf görüşlerle işte Allah-u Teala'yı gördü, Cibri aleyhissalatü vesselam perdeyi araladı, baktır Muhammed aleyhissalatü vesselam oturmuş Rabbil alim'in yanında, Allah'u Allah, Allah kulluğum bu çok tehlikeli inançlardır. Bu doğru inançlar değil. Bu Ehl-i Sünnet'in kesinlik de inancının içine girmez. Bunu hiçbir muhtebber Ehl-i Sünnet alimi ne demiş, ne kitabında yazmış? Allahu Teala'yı kimse göremez. Ama Allahu Teala'yı hakkıyla inananlar nedir? Hakkıyla müminlerdir. Onun için biz istersek hakkıyla mümin olalım. Rabbimizi yakından tanımamız lazım. Hakkıyla tanıyalım onu. Ona göre hakkıyla ibadet ederiz. Hakkıyla ne yaparız? Ondan korkarız. Hakkıyla cennetini biliyoruz. Hakkıyla ataşını biliyoruz, azabını tanıyoruz. Ondan göre azabından sakınırız, cennetine gitmeye amel yaparız. Önce Allah Teala'yı tanımamızın şart sebepleri nedir? Eee, şeyleri nedir? Ee, Allah Teala tanımamızın eee bir ilmi nedir? İlmin önceden Rabb-ül Aleminin tevhid. Dedik tevhid nedir? Allahu Teala'yı teklemek. Allahu Teala 1'dir. Her şey de 1'dir. Eşi var mı? Soruyorlar cahiller. Rabbin nedir ya Muhammed? Söyle bize. Ne eniyor? İhlas Suresi. Kul De Muhammed. Kul huwallahu ahad. De o huwallahu ahad. De o ey Muhammed de olarak o tek ilahdır. Allahus Samad. Samad nedir? Kimseye muhtaç olmayan, muhtaç, muhtaç olmayan. Samad kimseye muhtaç olmaz, her şey kaynak kendisindendir. Efendiler ne efendisidir. Her şeyi kendisindir. Lem yelid ve lem yulad. Ona doğurmuş ne de doğurulmuş. Evet. Ölemiyor kullar. Ve lem yekun lehu onunda lehu ona da ne yoktur. Kufuwan ahad. ahad. Nedir? O ne? Denk yoktur. Işit yoktur. Yani Allah-u Teala la şerikele ortağı yoktur, dengi yoktur, işiti yoktur. Tektir. İnsanlar işitleri var. Hayvanların var. Bütün canlılar birbirine benzerler. Ortak noktaları var. Dağlar dağlara benzer. Nehir nehire benzer değil mi? Ağaca ağaca benzer. Ama Bir evrende şey gezegenler birbirlerine benzerler ama bir evrende Allahu Teala tektir, eşi yoktur. Bunu tanıdıktan sonra bunu şimdi bunu bildik. Ama bunu nasıl biz ne yaparız? Tahkik ederiz. Nasıl bunu hayatımızda vüku buldururuz? Allah birdir, şeriki yoktur. Amen. Ne bunu her şey söylüyor. Ama bunu canlı pretiye dökmemiz nasıl olur? Bu da bunu da anlaşılmak anlaşılmak için alimler bunu 3 bölüme bölmüşler. O da nedir? Tevhid. Tevhid nedir? Allah'ı teklemek. Bu tevhidi anlamak için, Allah'ı teklemek, birlemek için her şeyde Allah birdir, eşi yoktur. Bunu da anlamak için ne yapmışlar alimler? Tevhidi üçe bölmüşler. Birincisi nedir? Tevhid-i rububiyyet. İkincisi tevhid-i uluhiyyet. Üçüncüsü nedir? Tevhid-i esma-i vasifat. Evet. Tevhid-i rububiyyet nedir? Allah'ın fiillerini teklemek. Yani Allah-u Teala ne yapmışsa o, on, o yapıda tektir, kimsenin onun eşiti yoktur, yapamaz. Nasıl? Allah insanları yaratmış. Var mı o insan yaratan? Odur meydan. Kimse yaratamaz. Allah bir evreni yaratmış. Var mı yaratan? Yoktur. Bırak şimdi bunları. Hiç olmaz. Ne neresen olmaz. İşte insanın yarattığı, yaptığı işler ortada. Yarattığı demeyelim. Yaratmak Allah'a mahsus tutulur. Lughatcede Yaratmak sadece Allah'a mahsus trono için bazen kullanıyor. Ya bu bir tarih yarattı gibi. Bu Bunu kullanmamamız lazım. Kullanmasak daha iyi olur. Alternatif bulmamız lazım Halik kelimesine. Halik nedir? Yaratan. Onun için Allah'ın bazı isimleri var. Ona bilir çıplak çağırırsın onu. Yani Hamid, Mecid diye bütün adın koyabilirsin Hamid, Mecid Ama Abdulhamid desen daha mükemmeldir. Ama Hamid de desen olur. Çünkü insan sıfatı da Hamid olabilir. Ama bazı sıfatlar var Allah'a hastır. Onda nedir? Halik. Olmaz bir tene halik diyelim. Bizim maalesef bizim toplumda var. Halik diyorlar. Şahıslar var. Mesela Haluk. Haluk ne der? Haliktir yani. Bizim dilde, Türkçede "h" harfi olmadığı için "ha" dediğinde Haluk Aslında Abdul Haluk demeleri lazım. Halık'ın kulu Abdul Halık. Nasıl Abdullah diyoruz? Hiç olur mu bir dene Allah diyelim? Haşa o cefe. En Halık da olmaz. Çünkü yaratmak sıfatı sadece Allah'a mahsustur. Şimdi rububiyet nedir dedik? Allah'ın bütün fiillerinde onu teklemektir. Sen bütün Allah her şeyi yapmışsa onun denge içti yoktur. Sen bir tevhidin birinci bölümünü ne yaptın? Mükemmel şekilde işledin. Çünkü insan oğlu dediğin ne yaptı? Ortadadır. Bir sinek bile yapar. Hiçbir şey ortaya çıkartamaz. Çünkü Allah Teala ne diyor insan oğluna? Diyor size ilimden çok bir az şey verilmiştir. Yani ilim yüzüyse, pardon, bin ise bir tane verilmiş bize. Anladın mı? Onun için Allah Teala ne diyor insan oğluna? He? Diyor ki ayete bir ayete ne diyor? Diyor insan oğlu insan oğlu yer üzerine öyle hâkim olur ki öyle ilimle hâkim olur ki zanneder artık her şeye muktedirdir. Bütün dünyanın her köşesine muktedirdir. O zaman diyor bizim emrimiz gelir yani kıyamet emiri şimdi bir günde bunun da alametleri var mı? var var ama diyemeyiz 10 sene sonra, 100 sene sonra ama yakındır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir esret olduğunda dedi benle kıyamet parmağını yakınlaştırdı o 1400 sene oldu ama belki 1000 sene sonra olur belki 10 sene sonra olur, belki 50 sene sonra olur kıyamet, onu biz bilemeyiz Ama alametleri var, işaretleri var. Ama birçoku çıkmış ama küçük alametlerinde var. Çıkmayanları da baya var. Evet. İnsanoğlu zenn eder ki bir şey yapmış. İşte uzaya füze gönderiyor, bilmem ne yapıyor. Bunlar hepsi Allah'ın ilmi yanında. La şey, bir şey değil. Çünkü sen bir Marsa Bir füze gönderiyorsun insan, insansız. Neyden ölçüyorlar da Mars'ın yolunu? Bizim kilometreyle ölçmüyorlar. Mil ile ölçmüyorlar. Neyle ölçüyorlar? Işık neyle? Işık hızıyla. Dünyada en hızlı şey nedir? Işıktır. Işığı burada yaktın 10 kilometre önen hemen karşıya vurur hızlı bir ışık varsa. Bu da bugün de daha tecelli ediyor anlayabiliriz. Lazerle light'lar var. Lezerli el fenerler var. Böyle vuruyorsun, bir kilometre karşıda vuruyor, nuktat gibi. Işık hızlıdır. Işık hızlıyla senelerce Mars bizden uzaktır. Allah-u Teala bazı ayetlerde diyor, elli bin sene elli bin sene bir semanın bir senemeden tabakası, yani bir yerin bir yerden uzağlığı elli bin senedir anladın mı? Yani evren çok büyüktür bize göre. Biz içinde bir noktayız. Nokta da değiliz. Hatta internette bir gün çok güzel bir şey indirmişlerdi. O da nedir? Eee insan oğlunu gö gösteriyorlar. İnsan oğlu 2 metre yakın bir şeydir. Ondan sonra biraz yükseğe çıkıyor, küçülüyor biz. Ondan sonra biraz şey uzaya çıkıyor kamera bir nokta gibi görünüyor yerin iç üzerinde. Ondan sonra yer bir top gibi görünüyor. Ondan sonra kamera biraz uzağa gidiyor. Yer bir noktacık gibi görünüyor. Ondan sonra yer Güneş'in yanında bir noktadır. Ondan sonra kamera biraz geriye gidiyor. Güneş geri kayboluyor. Güneş bir nokta oluyor evrende. Ondan sonra Güneş kayboluyor. Sonu gelmeyecek bir şeydir. Evren çok büyüktür. Bu neye Bu büyüklük neye delalet eder? Ne gerek var Allah-u Teala evreni bu kader? Bu delalet eder azamata. Allah azimdir Rabbimiz, kadirdir, muktedirdir. Nasıl Allah-u Teala gani'dir dedik? Gani yani zengindir. Verse bol verir. Niye bin bir çeşit hayvan yaratmış, bin bir çeşit merkep yaratmış, bin bir çeşit haşerat yaratmış, bin bir çeşit ağız yaratmış, Birkaç çeşit yaratsaydı insan oğlunun işini görseydi. Bu delalet eder Allahu Teala zengindir. Mutlaktır. Sıfatları mutlaktır. O zaman Allah her bütün fiili Allah'a göndersek bütün yaratılış meseleleri Allah'a göndersek ne olur bu? Rububiyet tevhidini yerine getiririz. Bir tane rububiyet tevhidini yerine getirirsen ne olur? İmanı ne olur? Artar. Her şeyde Allah'ı görüyorsun. Her şeyde Allah'ın eserini görüyorsun. Her azamette ya Rabbi ne azimsin diyorsun. Bugün de aslında hüccet bizim üzerimize daha kalkmış. Teknoloji yakunlaştırıyor bize. İşte oturursun bir programa bakıyorsun internette. Yeni televizyonda çıkartmış. İşte Afrika'da denizinde böyle balıklar var. İşte böyle hayvanlar var. Bakıyorsun bunu Allah Teala nasıl yaşamış. 13 ayette ne diyor? İman ederler. Yere güldüza baksalar ihtilaflerini görseler gece gündüzü ya Rabbi diyerler bu bir hicbettir bu bir azamattır. Anlatabildim mi? Onu bile ne yapıyorlar? İdrak ediyorlar. Bu idrak nedir? İşte imanı arttırıyor. Şimdi biz her şey Allah-u Teala'nın elindedir. O yaratmış. Tevhidimiz yerine geldiği zaman ne olur? İmanımız zirve, zirveye tescil. Bu güzel. Bir de ikinci şık kaldı. İkinci şıkkı nedir? Tevhidin dedik, ulûhiyet tevhididir. Ulûhiyet nedir? İlâhlıktan alınmış. İlâh kelimesi nedir? Türkçe karşılığı tanrıdır. İlâh nedir? Tanrı. Tanrı nedir? Türkçede bir denirse tanrı. Yani ona ibadet edilen Hiç der misin tanrı yaratmış mı onu? Demezsin. Ne diyorsun? Tanrıya ibadet etti. Tanrıya tap diyorlar. Çünkü tanrı ilah karşılığıdır. İlah nedir? İbadet olunan meseledir. Hiç der misin bunu ilah yarattı? Dersin Allah yarattı. Ama ilah kelimesi ulûhiyetten almış. İlah kelimesi ilah nedir? Bunu tehlih edersin, yüceltirsin. Sen kimi yüceltirsin kime ibadet ediyorsun kime tapıyorsun o senin için yüzedir. Adamlar taşa tapar. O onun yücesidir değil mi? E biz biliyoruz Hindistan'da ineğe tapıyorlar. Demek ki ineği yüceltiyorlar. Adam sineğe tapıyor, adam paraya tapıyor her şey olur. Şeytan olduğu yerde insan oğlu her pisliği yapar. Şeytanın eşi bu. Onun için sen eğer Allahu Teala'ya tapıyorsan o senin ilahındır. Demek ki ilah kelimesi Allah kelimesinin karşılığı değil insanların şeyinde. Allahu Teala kelimesini hiç kimseye veremezsin. Hiç kimseye veremezsin. Rab kelimesini de veremezsin. Ama Rab kelimesini Rab, Er-Rab bu Rabb'dir. Anlatabildim mi? Bu çime aittir Allah-u Teala. Ama ne verebilirsin? Bir ilk koysan ona. Mesela bu evin Rabbı'dır. Bu dükkanın Rabbı'dır. Rabb nedir? İdarecisi. Tek başına bu Rabb'dir diyemezsin. Anlatabildim mi? Es i̇lah, ilah kelimesi ise ilahlar çoktur. Her şey taptığına ilah diyebilir. Hiçbir mahsuru yoktur. Çünkü cehennem daha büyüktür. İnsanoğlunun sayısından. Her şey işlesin taptığına. İlah. Bugün de bir sorun yoktur. Ama müminler için hak ilah kaç tanedir? Bir tanedir. Ceredi kalan bütün ilahlar bin bir tane dolayı senedir hepsi batıldır. O zaman bizim hak ilahımız kimdir? Allah-u Teala'dır. Bunu eğer biz bunu tahkik yapsak o zaman biz Allah'ı ulûhiyette ne yaptık? Tevhidi yerine getirdik. Şeyimiz ne oldu? Yükseldi imanımız. Aidem'ın nasıl yerine getiririz ulûhiyet tevhidini? İbadetlerimizi sadece Allah'a yöneteceğiz. Hiç kimseye onu da ortak koşmasak. Şimdi rububiyet tevhidi nedir dedik? Rububiyet tevhidi sadece Allah'ı fiillerinde teklemektir, birlemektir tevhidittir. Uluhiyet tevhidin onun aksidir. Nasıl? Kulları, kulların fiilleri sadece Allah için olsa tevhid-i evet. Uluhiyet tevhidin yerine gelir. Yani birincisi ef'alullah teala. Ef'alullah Allahu ef'alullah teala. Allah'ın fiillerini tevhid etmah rububiyettir. İkincisi, ef'alul ibad. Kulların fiillerini kulların fiillerini sadece Allah için olsa ne olur? Tevhid-i uluhiyyat yerine gelir. Tevhid-i uluhiyyat ne olur? Yerine gelir. Sen sadece Allah'a bu böyük azim Rabbine taparsan Ona ibadet edersen, her şeyini ondan istersen, her şey onu için yaparsan sen imanın ne olur? Artır. Artar. Ne kadar artar? Sınırsız artar. Hatta böyle olur dağlar gibi olur, hatta böyle olur sınırsız artar ki bu dunayı kapsayabilir. Hatta böyle olur artar ki sen evliya Allah olursun. O zaman ne diyor? Hadis-i Kudsi'de Rabbil Alemin. Ben onun gözü olurum. Ben onun eli olurum. Ben onun ayağı olurum. Yani şey ma aksamında. Yani her şeyi onun alâbül âlemin onunla beraber olur. Yani o benim hakkıyla gözel ö, göze, e, gözetimim altında. Gözetimim altındadır. Şimdi Allahu Teala hakkıyla her kulluğlandır. Meiyye var, meiyye sıfatı. Allah bizimledir iki tane var. Bir tane Celal kullardandır. Allah her yerde hiç kimseye gafil mi? Ha ca vakefe. Edir denizin altının altının altında. Şimdi biz ne diyoruz? Denizin altına insak. He? Orada güneş çıkarken her şeyi görürüz. Hayır. Denizin altında mesela kaç metre mesela 500 metre, 200, 300 metre bilmiyorum tam olarak bu civarda insan aşağı, aşağıya uğursuz önlesinde bile güneş tam vurursa 200 metreden o tarafa 300 metre tarafa ne olur denizin altında insan kap karanlık olur. Hatta ayette diyor öyle ki denizin altındadır bu cahiller sanki bela kafaları karışmış. Ellerini çıkartsalar ne olur görmezler. Bilfil denizin altı öyledir. Denizin altı öyle karanlıktır ki elini bele yapsan bir iki saysan göremezsin. Onun altında ne var? Bir alem var. Alem Şimdi iniyorlar, çaya indiriyorlar, özel aratşan indiriyorlar. Özel kameralar da onun altında balıklar var, fenerleri var. Ila diye yakuyorlar. Yemekleriyle sonra kapatıyorlar. Onun altındaki kim zalimdir Allah Teala bilir. Gecenin karanlığını, karıncanın sesini, ayağının sesini duyar. Hiçbir şey ondan gizlenir mi? Gizlenmez. Bu maiye nedir? Allah her çeşitlendir. Bir de özel meiyye var. Allah'ın sıfatlarından. O da kim idendir? Müminlerle. Müminlerden özel meiyyedir. Buna alimler diyorlar. Özel meiyye nedir? Allah özellikle onları kendi himayesine alır. Kendi himayesine alır. Allah-u Teala'nın meiyyesi kime içindir? Özel meiyyesi müminler içindir istemez miyiz arkadaşlar biz Allah-u Teala'nın özel meyyyesinin altına girelim bu büyük nimete sahip olmak istemez miyiz her halde isteriz her mümin ister bunu onun için hadi emele üluhiyeti yerine getir rububiyeti getirdiğimiz gibi üluhiyeti de getirmemiz lazım rububiyetin yerine gelmesi arkadaşlar çoku nedir bir çoku neyle gelir inançtan gelir kalbin itikadiyle olur ama ulûhiyetin ulûhiyetin yerine getirmesine aiden olur tamam. kalbin ameliyle olur ama azınlıktır dil ve azaların amelleriyle yerine gelir hadi Allah'ın meyyeti özel meyyeti özel Allah'ın has adamları olmak istiyorsak Had-ı saha odur meydan. Amel işleyeceğiz. Ama ameli de Allah'ın istediği gibi işleyeceğiz. Allah demişse 4-3 et kıl namazı 4 kılacağız. Sünnetini bu kadar kıl bu kadar kılacağız. Bu kadar subhane rabbiyel azim de bu kadar diyeceğiz. Mutlak dua var ise sabaha kadar dua ederiz. Dua burada bu olur, burada bu olur. Yerlerini zamanını değiştirmeriz. Şeriat, noktayı koymuş bu konularda. Nasıl koymuş da öyle ibadet etsek ne olur? Allah'ın has adamları oluruz tabiri caizse. Has adamları ne demektir? Evliyaullah. Yani sen, Allah seninlendir. Sen Allah'tansın. Yani Allah'ın himayesi, muhafazası altına girersin. Baş düşman sana hiçbir şey zarar veremez. Hatta bu dünyadan son nefesine kadar. Ondan sonra zaten Allah'ın emrindedir her şey. Firdosa girene kadar sen eğer son nefeste şaşmasan, firdosa kadar sen kazanmışsın işi. Tevhid-i uluhiyet çok önemlidir arkadaşlar. Bütün peygamberler gönderildi tevhid-i uluhiyetin tevhid rububiyetin gönderilmedi. Yani devin rububiyet hıh hmm, detayları evet var da ama genelde her çeşit itiraf ediyor Allah var. Allah yaratmış. Kuffar Kureyş'te Resulullah'a söyler so Allah Teala ayette diyor soralardan kim yağ yağmur yağdırır diyorlar Allah. Kim öldürür? Allah. Kim rızık verir? Allah. Ama tek Allah'a ibadet etmiyorlar. Diyorlar biz Allah'a tehlike edemeyiz. Allah çok yücedir. Biz çok zayıf kulusuz. Biz bu butlara ibadet ederiz. Bunlar bizden Allah'ın arasında nedir? Vasitedir. Helbücü alimler diyorlar ki Allah-u Teala Resulullah'tan bütün ayetlerde geçiyor. Resulullah'tan soru soruyorlar. Ya Muhammed enfel nedir? Allah-u Teala diyor ki يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَلِ Ayet ne devam ediyor? Diyor, Kul huva De oğulları ay Muhammed buduran falan hükmü. Yeselunuke an el hayz. Hayz nedir? Kul de Muhammed o der. Bir 5 6 tane böyle ayet var. Soruyorlar kul. Soruyorlar de. De Muhammed. Ama bir ayet var. Ve iza sa'alaka ibadunni. Kullarım bak kullarım. Çünkü Kimse, ben ben Allah'ın kulu değilim desen nereye gidebilirsin? Allah'ın yerinden başka bir yere de gidemezsin. Onun için sen kafir de olsan Allah'ın kulusun, mümin de olsan Allah'ın kulusun. Ama asi kul var, kafir kul var, mümin kul var, musulman kul var. Ne diyor Allah-u Teala? Kullarım beni sorsalar ey Muhammed senle. Ne demesi lazım Allah-u Teala? De, de olara, ben olara şah damarlarından yakınım. Ama Allah-u Teala böyle demiyor. Diğer ayetlerin siyakına göre. Ne diyor? Eğer kulların beni sorsalar, ben onlara şah damarlarına yakınım, sorsalar ben ona hemen isticap ederim. Muhammed'in görevi ne oluyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kuldan Allah'ın arasında bitiyor, giremiyor. Muhammed, Allah'la bizim aramızdadır görevi. Allah-u Teala'den küffar-ı Kureyş'in dediği gibi değil, biz Allah-u Teala'ya yakun düşemez, onun tersi. Biz Allah-u Teala'ya evet yakun düşemeyiz, ondan direkt ilim alamayız. Allah-u Teala bize Resulları vasıtasıyla ilim verir, ama bizden de Allah-u Teala'ya yol direktir. Bak, ilim yolu direk değil. Nedir? Resul'dandır, elçi den gelir bize. Allah ne istiyor biz diye bilemeyiz. Biz Allah'a, Allah-u Teala bizden ne istiyor onu bilemeyiz. Kim dese bana hüküm geldi, bana ilham geldi, bana rüyada dediler, Resulullah'tan sonra Hazreti Ebu Bakır olsa bile kabul edilmez. Ki Hazreti Ebu Bakır 2. adam olduğuna, im alimlerin imamı olduğuna göre böyle bir şeyi iddia etmemiş etmez de. Onun için kim bende dese ilham geldi ben bunu yine amel ediyorum bu مردuttur. Elim edilmez sapıklıktır Allah korusun. Hiç kimse peygamberden sonra ilim gelmez ona. Biz Allah'ı Allah'la bizim aramızda kim var? Resulullah var. Bize ilim getirmekta. Ama talepte, isteyimizde bizden Allah'ın arasında kim var? Resul var mı? Hayır. Put var mı? Hayır. Hocalarımız var mı? Hayır. Hiç gereç yoktur. Allah Teala kuldan kendi arasında mesafe nedir? Çok kıssadır. Ne kadar kıssadır? Şah damarımızdan kıssadır. Şah damar nedir? Bak. Elini buraya koyun böyle şah damarına tık tık tık kalbini atışını izliyorsun. Allah Teala ondan daha yakındır sana. Yani Allah-u Teala bizimlendir. Biz Allah-u Teala'yı hissederiz içimizde ne zaman? Ne zaman O'nuyla olsak? Ne zaman O'na bağlansak? İşte bu kardeşler Allah-u Teala'yı hakkıyla tanımak nedir? Nedir? İmanın yükseltmesi, yüceltmesi demektir. Onun için biz Allah-u Teala'yı hakkıyla tanımak istersek tevhid-i uluhiyeti yerine getirmemiz lazım. O da nedir? Allah-u Teala bize 24 saat görev vermiş. O 24 saat görevi işleyeceğiz. Ama bir şertle eksik yapmayalım sakın, sakın fazla da yapmayalım. Eksik fazla gibidir, fazla eksik gibidir. Şeriat'te. Nedir? Bu meselelerde nukta koyulmuştur. Cümlenin sonunda nukta var. Kim o nuktayı virgüle çevirse bidatçidir. Yerine göre sapıktır, yerine göre ataşa gider. Hiç kimse ekleyemez. Küçük, büyük ekleyemezsin dinde. Nasıl bir tane bugün de dese sabah namazını dört, e, çık kılmayın, dört kılın. E ne güzel, bakın dört daha güzeldir, çilen. Daha ibadettir. Daha fazla sücde, daha fazla her çeşit şey ona sapık diyemez mi? Diyer. Onunla da bir küçücük, bir küçücük işte Sübhane Rabbiyel namazdan sonra biz At-tuz üç kere Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Elhamdullahi, Elhamdullahi diyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, at-tuz üç kere ne oluyor? 9-10-9 sonunda ne diyor rüzgün zide? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu l-mulku ve lehu l-hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu nedir? Resulullah bunu öğretmez bize. Eydir bir tane gelse dese yahu 6-3 demeyin. 6-5'e tamamlayın. İşte böyle düz gelsin, yuvarlak gelsin. Ne güzel olur. Güzeldir, faydalı bir şeydir. Ben demiyorum Sübhane, e, Sübhanallah yerine başka bir şey koyun. Sübhanallah 6-3 demeyin, 6-5 deyin. Burada insan sapık olur. Biz küçükte, büyükte noktanın önünde duracağız. Bitti. Şeriat budur. İttibar budur. Allah'ın sevgisi budur. Allah'a Allah'tan korkmak budur. Allah'ı sevmek da budur. Onun şariatlerine izinde gideceksin. İşte bu tevhid-i uluhiyeti biz yerine getirsek evliya Allah ol. Yahu kim istemez evliya Allah olsun? İnan ki evliya Allah olmak çok kolaydır. Ama bir şartla. Her şeyi yapacaksın, yapsa o bile eğer sen kalbinde iman, he, niyet, Halis olmasa şeytan bırakır mı senin niyetin halis olsun? Onun için devamlı mücadele var. Allah Teala diyor, insanı nede Nedir? Meşakkat. ne de yarattım fi kebed. Ne de meşaqqat. Ne meşaqqati? İşte bu nefis mücadelesidir. Devamlı nefis seni zorlar. O zaman devamlı biz bu konuda akıntının tersine gidiyoruz. Nefis akıntısının tersine. Nefis bize neye zorluyor? Allah'ın emrettikleri sınırlarda durmamak lazım. Sınırları aşmamız lazım. Yen de sınırları gerilemek lazım. Hiç yerimizde sınırda durmayı sevmez. Yen yani dışarı çıkartır bizi, yen ilerlettirir bizi. Biz ne yapacağız? Yerimizde duracağız, mücadele edeceğiz. Çok az bir hayatımız var. Edeceğiz, ebedi hayatı kazandıracağız. Nefisle mücadele Allah'ın emirleriyle amel yasaklarından uzak durmak nedir? Tevhid ulûhiyyeti yerine kazandırmak. Evet, bunu da yaptık. İmanımız ne oldu? Tavana vurdu. Şimdi ne yapacağız biz? 3. tevhid. 3. tevhid nedir dedik? Bismillahirrahmanirrahim. İsim ve sıfat tevhidin. Bunu da tamamlasak imanımız ne olur? zulvey uğrar. İşte nebiler, sıddıklar, salihler, şuhadalar imana olur. İsim ve sıfat nedir? Allah'ın tanımıdır. Biz dedik Allahu Teala'yı zatı olarak kimse görmemiş. Bak Resulullah'ı görenler var mı? Var. Bize naklederler mi? Evet, bütün ayrıntılı ayrıntılarını Resulullah'ın bize nakletler şekrini, şemailini bize naklettiler. Öksürse bile nasıl öksürürdü bize geldi. Yani nasıl namaz kılırdı, nasıl nasıl hacetini giderirdi bile bize geldi. O hacetini giderirdi. Gizli olur bu ama bunu bile sahabe Resulullah'tan canlı olarak görmese sordu, öğrendi, anladı Resulullah nasıl hacetini giderirdi. Hepsi bize geldi. Böyle bir, bak bu, bu da, bunu her zaman biz söylüyoruz, alimler söylüyor bunu. Bu bir özelliktir. Yer üzerinde Hazreti Adem ile Muhammed'e kadar öyle bir şey olmamış. Tek bir şahsı olmuş, o da Resulullah'tır. Resulullah'tan da sonra olmaz. Hodur meydan iddia daha çektir. Kıyamata kadar da iddia çektir. Hiçbir şahsın, ne kadar yüce ise o şahısın, kendi toplumunda, kendi aşiretinde, kendi ortamında Resulullah gibi bütün detayları nakl olunmamış. Kim ne derse desin. A'dan Z'ye Resulullah'ın bütün harekatı, öksürürse bile bizim siz yazılı, yazılı. am da hem de nasıl yazılı. Böyle e, masal masalcılar gibi oturup masal söylürüz gibi değil. Ne nasıl yazılı? senetle yazını. Senet nedir bu ümmetin bir özelliğidir. Senet nedir zincirleme. Sene kim söyledi filan. Filandan kim duydu filan filan filan hatta sahabeye varıyor. O 3 tane filan, 4 tane filan, 5 tane şahıs bunların da gelir bir daha tarihleri de araştırıyor halinden. Bunlar nasıl bir adamlar? Mümindiler, sağlamdılar, yalanları var mı, yok mu filan filanı gördü mü? Belki cis aynı asırda yaşamış ama birbirlerini görmemiş rivayet makbuldayı olanlardan. Anladın mı? Hafızası nasıldır? Esberler miydi, unutkan mıydı? Baz bazı raviler öyle ince bizim alimler, sened alimleri var ya hadis alimleri. Onun için biz hodür meydan diyoruz. Adamın gençliğinde hadisi sahihtir alınıyor yaşlandığı almıyorlar hadisini diyorlar bu yaşlandığında hafızası bile zayıfladı hadiste bir kelime yer değiştirirdi bir kelime ha yok hanesi unuturdu bir kelimenin yerin değişseydi işte biliyorsunuz meşhur olan bir hadisi gider bir hadisin yanına sorar filan alim nerede diyorlar oradadır cider bakar mercebine elinde şey var çuval var çağırıyorum mercebini yani ona saman veriyor gösteriyor Gider diğer ne yapıyorsun? Diğer merkebe samanı. Diğer onun içinde saman yoktur. Niye böyle dedin hayvana? E dedi gelsin diye. Eyvallah döndü. Ne oldu? Dedi bu hayvana yani aldatıyor ise saman ben bunun rivayetini almam dedi. Ne kadar allameciyan olsa. Bakın ince tereziye. Onun için biz diyoruz odur meydan. Hazret adamdan Muhammed'e kadar Muhammed'den kıyamete kadar hiçbir şahsiyetin Datayı kitaplara senetle yazılmamış. Bütün hayatının inceliği. Hatta biliyoruz biz bizim ülkede de ne kadar padişahlar, ne kadar büyükler gelmiş ama hiçbirisinin bu kadar detayı yazılmamış. Mesela Osmanlılar Fatih'i ne kadar sevmişler? He? Osmanlı devletinin göz bebeği. Fatih yaptığı işi hiçbir padişah yapmamış. İstanbul'u Kastantiniye'yi fethetmiş, Resulullah'ın müjdesine nail olmuş, bütün datayı elimizde yoktur. Halbuki çok hayatının şeyi, e, meseleleri bizde çetrefillidir hala. Nuktayı koyamamışlar, ihtilaf var. Bütün büyük liderler, dünyada ne kadar lider var ise, hepsi nedir? İhtilaflidir. Bak Abu Bakr'ın, hayatında bile ihtilaf var. Çiçeğinize adamdır. Hazreti Ömer'in hayatında, genelde yoktur elhamdülillah sahabeler bizim gelmiş bize aynı Resulullah'ın bereketiyle siyerinin bereketiyle ama Resulullahçı bir değil. Senetle gelmemişler. Gelmiş, hayatları senetle gelmiş ama bu kadar incelik şey kurulmamıştır. Bu da nedir? Bizim İslam ümmetinin özelliğidir. Elhamdülillah. Biz böyle bir dine mensubuz. Evet nerede kaldık? Dedik ki İsim sıfatları biz Resulullah'ı dedik. Bağlantı nereden? Kaydık yoldan. Dedik Resulullah'ı gören var bize bütün detaylarını anlatmışlar. Kaydı. Biz inanıyoruz Resulullah'a. Anlatabildim mi? Resulullah bir kuluydu. Peygamber'idir. Allah'ın sevgili kuluydur. Peygamberidir, elçisidir, resulüdür. Allah Teala gönderdi bu ümmette. Mekke'de, Medine'de yerleşti. Orada vefat etti Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de ona, onun onun ümmetiyle, onun ümmetinden, onun dinine mensubuz. Bunu bildik. Ama Allah Teala kim görmüş Allah Teala'yı? Kimse görmemiş. Ne dedik dersin öncesinde? Kim görse yalancıdır diye. Hiç kimse dünyada bu gözüyle göremez. Nedir ne ile Hazreti Musa Hazreti Musa kimdir? Rabbil Alemin onunla konuştu. Bu bir özellik. Biliyorsunuz Hz. Musa ulil azimnendir. Bütün peygamberler dedik ki biz Resullar peygamberlerden nedir? Daha şereflidir, daha faziletlisidir. Hepsi faziletlisidir. Ama peygamberler arasında dereceler var. Sahabeler arasında var. İnsanlar arasında var. Cennette de dedik dereceler var. Yerine göre mükafat var. Hz. Musa, ulul azim nendir? Ulul azim beştir. Kimlerdir? Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed aleyhimussalatu vesselam. Hz. Musa Rabbul Alemin ona bir ikram etti ki kendi sesiyle onu ile konuştu. Cibril vasıtasıyla değil. Allah-u Teala konuştu. Kendi kelami ile konuştu. Konuştu yani. Harifleriyle, diliyle Allah-u Teala'nın kelami var. Ehl-i sünnet akidesine göre Allah-u Teala'nın sıfatlarından Allah-u Teala konuşur. Konuşmasını yaratmaz. Hayır, kendisi konuşur Allah-u Teala. Nasıl biz konuşuyoruz? Allah-u Teala konuşur. Ama nasıl konuşur onu bilemeyiz. Ama insan oğlunu nasıl konuşur biliriz. Ağzı var, dili var konuşur. Allah-u Teala için bilemeyiz. Ama Allah-u Teala hariflerle konuştu. Şimdi Hazreti Musa ne dedi? Ya Rabbi artık baktı Allah-u Teala. Ya Rabbi O o kadar şevqinden Allah Teala'nın şevqinden muhabbeti Allah Taala'nın kalbini sardı. Ya Rabbi dedi, köreyim seni. Ya Musa dedi, beni göremezsin. Çünkü imkan yoktur. Sen öyle yaratılmışsın. E Musa anlar mı? Şevq vurmuş Musa'nın başına anlamaz. E Allah Teala ibret olsun bizim için de. Ne dedi? Eydir ey Musa. Çünkü Hazreti İbrahim de ne dedi? Ya Rabbi dedi nasıl delütüyorsun? Ya İbrahim şek mi yapıyorsun? Haşa, kafe. Ben şek yapmıyorum ama kalbim itminan etsin. Bu kulda var yani. Hazret Musa'yı susmamamız lazım. İmanın zirvesindendir bu. Kalbi itminana etmek için. Tam tersine Allah Teala bize akıl vermiş. Her şeyi bilmemiz lazım. Bir sene geldi bize dedi İslam dininde itikad budur. Evet doğru dürüstün diye demek caiz mi? Caiz değil. Nereden budur? Yatırvan delilidir. İşte Hazreti İbrahim de Hazreti Musa da aynı şeyi yaptılar. Şevkinden mi, Allah muhabbetinden, sevgisinden ne dedi? Ya Rabbi göreyim seni dedi. Musa göremez. Ama bak dağa dedi. Eğer bu dağ yerinde benim veci cemalime eğer bu dağ dayanıyorsa sen beni görürsün. Allah ne yaptı? Bir es tecelli etti dağa dağ në oldu? ce'alehu dekkâ Dek nedir? Nasıl bir bal yostan bir taşın üzerine vurarsın në olur? O taş, o kaya në olur? Paramparça olur. Hurda olur. Yani yere serilir, taşlıktan çıkar kum olur, yani çakıl olur. ce'alehu dekkâ ke'ennehu yokuymuş o da. Musa në oldu bu arada? Hz. Musa a.s. Bayıldı, çendisinden gitti ondan sonra uyandı ya Rabbi ben ne yaptım acaba günah mı işledim istiğfar etti ama bu neden bizim için aktarılıyor Hz. Musa'nın bu kıssası burada ibret ders çıkartmak biz Rabbimizi dünyada göremeyiz iyidir biz göremedik Rabbimizi ne yapacağız ama Allah-u Teala mutlak adalet sahibi olduğu için ne yapmış bize Allah-u Teala kendi sıfatlarını bize bilindirmiş Biz Rabbimizi nasıl tanıyoruz? Sifat, i̇simleriyle, sıfatlarıyla. İsimlerini fıkh etmemiz lazım. Anlamamız lazım. İsimleri nedir? Anladıkça biz isimlerini Allah-u Teala'ya ne olur? Yakun düşeriz. Allah-u Teala'nın sıfatlarını da bildikçe ne olur? Allah-u Teala'ya yakun düşeriz, imanımız artar. Allah-u Teala'nın sıfatları nedir? Yapabilecek sifatleridir. Allah-u Teala, tabi. Allah-u Teala yaratıyor. Bu bir Allah'ın sifatıdır. Sen bir dağı görsen Allah yaratmış. Allah'ın sifatıdır. Nedir? Halik. Halik nedir? Yaratıcı. Onun için Allah'ın isim ve sifat tevhidi nedir? Allah'ı isminde ve sifatında nedir? Teklemek. Şimdi burada bir çetrefil olur. Biz diyoruz Allah'ın isimleri var ama o isimler kullara da veriliyor. Evet biz dedik Allah'ın isimleri var. Bazı isimleri var kullara verilir ama bazı isimleri var verilmez. E verilen kullara nasıl oluyor? Şimdi kul kula verilir. Kul Allah'ı yer üzerinde Allah'ın adaletini, Allah'ın isteğini temsil ediyor. Hazreti Adem'i Allah yarattı kendi yaratılıyla. Ondan sonra kendi ruhundan ona üfledi. Hz. Adam'ın yer üzerinde Allah-u Teala'yı temsil ediyor. Allah'ın istediği gibi olması lazım. Ondan dolayı Allah nedir? Gafurun rahimdir. Gafur nedir? Nedir gafur? Bağışlayın. Bağışlayan. Rahim nedir? Merhametli. E kul da gene gafur rahim olsun. Rauf rahim olsun. Bunda bir mahsul yoktur de doğru olur ama bazı sıfatlar var olmaz. Ama kulun rahmetiyle bağışlı bağışlı bağışlayıcıyla. He? Allah'ın bağışlaması nasıldır? Farkı var mı? Var. Ne kadar? Kulunki cüzi, Allah'ınki mutlak. Ne kadar farkı var? Ölçü kabul etmez. Yani bir tartılacak bir madde yoktur onu tartarı. Demek ki Allah'ın sıfatı nedir? Mutlaktır. Sınırsızdır. Kulun ki nedir? Cüzüdür. Nasıl Allah'ın ilmi nedir? Mutlaktır. Kul ki nedir? Allah'ın kula ilim verdim ama çok az. Binde bir, milyonda bir. Onun ölçüsünü de demek da bence yanlıştır. Bilmeriz. Ama nedir? Çok az. Örnek vermemiz de şeyden dolayıdır. Yakın olsun diye. İnsan anlasın diye. Anlatabildim mi? Şimdi Allah'ın isimleri, sıfatlarının fıkkını bilmemiz lazım. Bunları bildikten sonra mesela Allah'ın isimleri nedir? Razık. Allah nedir? Rızık ettir. Rızık vericidir. Ben Allah bilsem rızık vericidir. He? Kimden rızkımı isterim? Allah'tan. Ciddi patrondan ister miyim? Allah'tan benim arama iyi olsa Allah'tan istesem Allah bu patronu benim için şey yapmaz mı? Hidayete verdirmez mi? Bu patron kendisi gelir benim maaşımı verir, kendisi gelir benim isteğimi şey yapar. Sen Allah'la işini düzeltsen bütün işler ne olur? Düzelir. Sen bütün işini zennetsen düzeltirsin. Allah'la işin düz değilse bütün işlerini ne kadar zennetsen düzeltir, sen işin hep Bozuk kalır. İşte tevhidü. İsim ve sifat budur. Allah'ın isimlerini hakkıyla bilip fıkh etmektir. Fıkh ettikten sonra ne olur? İmanın artar. Rezzak dedik. Ben inansam bu ismin anlamı nedir? Rezzak sadece Allah rızık veriyor. Sadece Allah rızık veriyorsa hiç gider miyim? Rızkım bulmak için, çoluk çocuğum için yani kendim için aç kalmayayım yani, yani bırak da şimdi kimse aç değil lüküs şaşlamak için dinimden taviz verir miyim? bir mumin vermez başı geçse dininden taviz vermez ama imanın zayıf olsa ne yaparsın? valla dininden de taviz verirsin vatanından da verirsin, babandan da verirsin <gülüyor> o zaman ne olur? İmanın ne olur seni? Zayıflar, zayıflar, zayıfler. Allah kurusun yeri gelse yok olur. Ama ben inanıyorsam mümin olarak Allah bana rızık verir. Ne yazmış taluh-i mahfuz'da onu görürüm. He? O zaman nedir? Hiç kimseye boyun eğmem, taviz vermem ama sebebi de, tedbiri de elden bırakmam çünkü onu da Allah emretmiş bize. Bazı insanlar karıştırıyorlar sebebi almakta. Bu çok önemli meseledir parantez arasında konudan çıkmamak şartıyla sebeplere sarılmak bizim hayatımızın sünnetindendir. Dinimizin vaciplerindendir, şartlarındandır. Şu sebebe sarılmak olmasaydı Allah'ın en gözde kulu kimdir? Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı Allah Teala ona? Sebep aldırdı. Resulullah'ın en az-i seken toplumu davet teki midir? Ashab-u kiram niye gönderdi olara Habeşe'ye? Sebep aldı. Niye Resulullah gitti şeye, Taifa orada aziyet yedi? Sebep aldı. Niye Resulullah hicrette başka yol tuttu gitti garda, Mughara'da üç gün kaldı? Sebep aldı. Aynen aynen kafirler Kureyşler, müşrikler geldiler. Muharezen zannetmeyin. Eee Gari Thor Thor dağında Gari eee Gari, Gari Thor'da eee ben orayı görmedim. Çünkü gitmesi oranın e, gitmesi ibadet değil ama siyahat için gidip görsen merakından olur. Ama ora gidenler arkadaşlar diyorlar ki Zennetmeyin orada bir muharradır içine giriyorsun. Hayır. Böyle sanki bir masanın altı gibi bir muharradır. Çalışma masası var ya onun altı gibi. İki kişi zor sığınır oraya. İki kişi bir feyil girmiş oraya. Biri eşreful halk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi eşreful ashab. Yer üzerinde peygamberden sonra en şerefli, en şerefli, Faziletli Sıddık'tır. Kişsi bir arada girmişler. Sıddık diyor ki, tereddüt ediyor. Ya Resulallah diyor. Burası çok küçük. Ayağlarına baksalar, yok eğilseler. Bir tane böyle eğilip ayağına baksa sadece, bizi görer. Ama Resulullah kimiyle işi saklam kurmuş? Rabbıyla. Diyor, ey Sıddık diyor. Ne zannediyorsun? Biz ki de neyiz? Üçüncüsü Rabbil alemindir. Yani biz burada biz kimiz? Ben ve sen. Bak bu tezkiyedir Abu Bakr'a ha. Abu Bakr'a büyük bir tezkiyedir bu. Abu Bakr'ın adı Kur'an'da geçiyor hem de zirvette geçiyor. Abu Leheb'de geçiyor. Ama nele geçiyor? Tersinde geçiyor. Abu Bakr diyor ki Resulullah diyor Mâ zannuke bi'isneyni sâlisuhum allâh Sen ne zannedersin? Biz kimdeneyiz? Üçüncümüz Allah'tır. Yani iman seviyesi Resulü Ebubekir'in iman seviyesi Resulullah'ın iman seviyesine kadar ulaşmış onun içisi sıddıktır. Nasıl ne dersin? Biz kimiz? Üçüncümüz Allah'tır. Yani içimiz de Allah'a sonsuz mutlak yuvanıyoruz. Allah bizi korumaz mı? Bular hikaye. Biz de Allah demiş kuruduk sizi. Biz sebep alıyoruz sadece. O garda gizleyen geldiler baktılar görmediler. Tabi bir de prentez arasında bir prentez daha açayım. Bu mugharanın önünde bizim maalesef çok insanlar çağrı filminden yani filmlerden etkilenmek de değil. Filmlerden bilgilerini dini bilgileri alıyorlar. İşte çağrı filminde gösteriyor mağarada gövercin bir de o örümcek iştemi bunların aslı yoktur. Ne örümcek ne şey bunlar hiçbiri geçmiyor. Bizim rivayetlerde, sahih rivayetlerde ne var? Hiçbir şey yoktur. Celiller bakıyorlar, bir şey görmüyorlar cediller. İzdüler mağaraya kadar gelmiş ama bundan sonra kayboluyor. Kimse de yok mağarada. Demek ki Allah onların gözlerine bir ğışava indirdi, bir perde indirdi. Görmediler. Şimdi aynı Rabbil Alemin. Edemez miydi Resulullah merceğine minmiş atına gidiyor. Ya yani da devene gidiyor yolda. Şu Faruk böyle görmez. Yapabilir miydi? Aziz mi Rabbil Alemin? Haşa vakef onu yapan onu da yapar. Ama niye yapmadı? Sebep. Sebebi al. Muhammed olsan bile sebebe sarıl. Bu senin senin ümmetin için bir sünnettir. Onun için biz Allah-u Teala rezzak diyorsak rizk verici o zaman Allah'tan rizkımızı isteyelim. Ha bundan o bir terefine de giderim. Allah nedir? Ne diyoruz biz sabah-akşam zikirlerinde La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehu l-mulk ve lehu l-hamdu yuhyi ve yumid ve hu ala kulli şeyin kadir Allah sadece yuhyi, hayat verir Hayata muhafaza eder, yaşatır. Ve yumit istediği zaman da istediği canlıyı ne yapar? Öldürür. Öldürür. E şimdi bunun anlamını biz yuhyi ve yumit Allah'ın bir sıfatlarındandır. Biz bunu hakkıyla anlarsak hiç hiç tedbirlerden bırakır mıyız? İşte bu Ahmet beni öldürmesin, bu Mahmut beni öldürmesin onun planını yaparız. Hiç yapar mı insan oğulu? Ben inşallah yazmışsa bu ruhu sadece Allah alır, Allah verir. Ama bu da değil. Allah Teala demiyor sen ceddinin ortasında dur. Di Allah yazmışsa ben ölürüm. Bak seni bir arabaya geliyor nasıl götürüyor bir tarafa. Yentrenin yani demir yolda dur. De vallahi yani uçağı bir kapısını açat. Sen kendini Allah yazmış ölürüm değil. Anlatabildim. İşte bunun dengesini bulmak kimin işidir? Müminlerin. Gayr-ı mümin, yani bu tarafe yüce gider, yani o bir tarafe yüce gider. Biz sebeplere sarılmamız şerttir. Ama nedir? Her şey Allah'ın elindedir, ona inanıyoruz. Ne yazılmışsa, ona inanıyoruz. Ondan dolayı, Allah isim ve sifatlarının fıkhını bilsek, imanımız ne olur? Artar. Her zaman biz Allah-u Teala'yla uyarıyoruz yemeğimiz, kazanmamız, yatmamız onun için yatarken ne diyorsun? Dua ediyorsun. Resulullah bilirseniz duasında. Ya Rabbi benim rühümü aldın. Ne yapacaksın? Rühümü aldın. Müminlerden eğer rühümü alsan uyurken müminler grubuna koy. Verirsen imanla ver. Bir böyle nebevi bir duayla yatan nedir anlamı? Allah-u Teala'dan uzak değil. He? Sora ne diyorsun? Bismillah Allahumma amutu ve ahya. Allah'ım senin adınla ben eee yaşarım, senin adınla ben ölürüm. Çünkü uyku biliyorsunuz yarı ölümdür. İnsan uyudu ölü gibidir. Allah isterse ruhunu bir daha geri verir. Yoksa bir la biz çok duymuşuz. Adam uyudu kalkmadı bir daha. Var mı? Allah elindedir. Onun için benim rühümü verirsen salih olarak ver, alırsan da salihlerin zümresine gönder. İşte mesele neden ibarettir? Mesele fıkh etmektan ibarettir. İsim ve sifatları Allah'ın isim, Allah'a hakkıyla tanısak rububiyetini, üluhiyetini, isim ve sifatlarını hakkıyla tanısak Hakkıyla Allahu Teala ile yaşasak ne olur? Ne olur arkadaşlar? İmanımız artar. Ne kadar artar? Fıkhımız arttıkça, ilmimiz arttıkça, kalbimiz takva yaptıkça artar. Artar, artar. Sınırı var mı? Yok. Yoktur. Hatta aulü ya Allah salihin kadar oluruz. Eidir bu ilim. Nerede var? Biz bu ilmi nereden getirdik? Bu ilim sadece İslam'ın şeriatinde iki kaynakta var. İslam şeriatinde iki kaynakta var. O da nedir? Kitap, sünnet. Onun haricinde ilim yoktur. Bu nedir? Kitap ve sünnet esas bizim kaynağımızdır. Bütün ilimlerin kaynağı nedir? Kitap ve sünnet. Kim ne derse kabul olmaz. Ha şimdi diyorsunuz. Kitap ve sünnet her zaman diyorsun icma hocam. Alimler evet. Kitap ve sünnet dediği ham maddedir. Bunları işlemek lazım. Bunları kim işler? Alimler işler bize anlatır. Ama burada bir ek var. O alimin anlattığı kitap ve sünnetten kaynağını göstermese o alimin sözü nedir? Malduddur İmam Şafii'nin rahimehullah dediği gibi benim sözüm Kitab ve sünnete muhalefet ettikçe Kitab ve sünnetten amel edip benim sözümü ne yapın duvara vurun. Duvara vurun. Alçal duvara benim benim sözümü. Hiçbir kıymeti yoktur. Ne kadar büyük adamdır ya. Adam ne kadar büyük adamdır. İşte çor çoruna Şafii'leri taklit İmam Şafii'ni taklit eden İmam Şafii ve bilnal maz çünkü İmam Şafii bu sözden ne yapmış? Kendini kurtarmış. İmamı bu Hanife de ondan daha büyüktür o da ondan daha büyüktür. Ne diyor İmam-ı bu Hanife? Diyor hangi hadis sahih oldur o benim mezhebimdir. Yeni demek bu. Yani Abu Hanife bir meselede kitap ve sünnette o meseleyle ilgili bir delil eline varmamış. Kalkmış ne yapmış mübarek? İçtihad etmiş bir hüküm koymuş ortaya. O hüküm baktık, kitap o sünnette muhaliftir. E biz Abu Hanife ile mi amel edelim? Kitap o sünnetten. Şimdi Abu Hanife'nin sözüyle amel etsek, biz he, hata yapmış oluruz. Kitap o sünnette amel ederiz, doğru yapmış oluruz. E i̇yidir. Bugün de Abu Hanife'nin Kitab-ı sünnetë muhalef olan sözleri var bazı, çok azıysa da elhamdülillah. İmab-ı Hanife zamanında hadisler biraz kıt olduğu için çok meseleye hakim olamamış ama iştihad etmiş, iştihadları da yüzde sekseni isabatlıdır elhamdülillah. Neden? Çünkü adam kalbi saf, Allah rızasına kitlenmiş. Allah rızasına kitlenmişsin, Allah ona başarı vermiş. فَتَّقُوا اللّٰهُ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ Allah'tan korkun Allah size öğretir. Abu Hanife biz tereddüdümüz yoktur. Hakkıyla Allah'tan korkuyurdu. Onu hiç Allah öğretmiş ona. Ama Allah'ın hikmeti gereği %100 yüz isabet etseydi o Allah kurusunu o zaman masum ilan ederdi onu. Demek ki vallahnin hikmetidir. Bir alim ne kadar yücelse, büyüse hata yapabilir. Şimdi bir de Abu Hanife'nin o hatalı sözüyle amel etse ve bilna Abu Hanife alır mı almaz mı? Almaz. Almaz. Neden? Abu Hanife'yi için sağlamanmış. Hem alim, hem bu konuda uyanıktır tabir cayiz ise. Demiş, hangi hadis sahih oldu? Hadis dedi, artık Kur'an tabii ayet elimizdedir ama anlamı. Hangi hadis sahih oldu? O benim mezhebimdir. Yani İmam Şafii'den de bir rivayet var böyle bir söz ama daha açıklamış İmam Şafii. İmam Şafii bilmiş ki daha cahiller gelir. Ne demiş? Benim bir sözüm. He? Kitab-ı sünnete muhalif ise bilmeyerek ben o sözden dönüyorum hayatımda ve öldükten sonra da. Ne büyük adamlardı. İşlerin garantiyi almışlar. Sağlam yere yaslanmışlar. İnşallah onlar da Firdevs alemedir. Biz onları seviyoruz. Firdevs aleme de gilemezsek inşallah oğlarının, o zatların şefaatiyle Onların yanlarına gideriz. Çünkü Resulullah burada bize ölçü vermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki el mer u ma men ahabb. Kul şahıs sevdiği insandır. Biz bunları seviyoruz. Resulullah'ı seviyoruz. Bu onlardan arzu onlardan olmayı da arzu ediyoruz. Ondan dolayı inşallah Allah biz de onların yanına götürürüz. İşte kitap ve sünnetten kitap ve sünnetten bütün dediğimiz bu şeyler E kaynaklar nerededir? He? Kitap ve sünnetten. Yani biz dediğimiz bu Allah'ın sıfatları, tevhid, rububiyet, uluiyet, isim ve sıfat bunları sadece kitap ve sünnetten alabiliriz. Onlardan amel edebiliriz. Onun haricinde hiçbirisi nedir? Geçerli değil. İşte filan hoca böyle demiş, filan hoca böyle demiş. O hoca kellemizin üzerinde yeri var. O sözü Abu İmam Şafii'den büyük değil o hoca. İmam Şafii'nin dediri gibi o sözde kaynağında kitap sünneti var ise o adamın sözü başımızın üzerinedir, o adam sapık olsa bile. Çünkü hakkı bazen sapık da söyleyebilir. O hakkı sapık söyledi biz o hakkı reddetmez, alırız. Aynen Ebu Hureyre'nin meselesindeki gibi radıyallahu anh. Ebu Hureyre'yi Resulullah kurma sadaka geldi caminin bir köşesinde sadakaya gece bekçilik yapış koydu. Abu Hanife bekçidir gece bakar bir yaşlı adam geldi hurma topluyor poşetine doldurup götürüyor. Ne yapıyorsun ya deli çoluk çocuğum var acırsızsızdır affetmeni falan işte ne yapayım? Hı? Bir daha yapman falan o da dedi Abu Hurayra da bilirsiniz. Kalbi mişak Resulullah'ın talebesi ya git bir daha gelme demiş. Bu sadaka malı gitmiş. Sabah namaz kıldıktan sonra Resulullah Uhreye bakmış, gülümsemiş. Ne oldu ya Resulullah?" demiş. "Sana gece adam geldi de o yaşlı adam." "Ne dedi?" "Aya Resulullah böyle dedi. Dedi yalan diyor, o bir daha gelir." Bir daha geldi. Bir daha Uhreyle şey yaptı, onu affetti. 2. gün Resulullah dedi, bir daha gelir o Uhreyle o. 3. gün dedi, onun kurtuluşun yoktur elinde. Ben seni sabah Resulullah'a bağlayacağım burada. Sabah Resulullah'a şey yapacağım. Çünkü şu an sadakam alınan çalıyorsun. Ne dedi? Ne dedi? dedi? Dedi ben sana bir şey öğreteyim. Beni affet faydalı bir şey. Dedi de bakayım. Dedi yatağa girerken ayetel kursu oku şeytan senin yanına gelemez. Uzman tavsiyesi. Uzman tavsiyesidir bu. Buna sarılacaksın. Hah? Abu Hurayra saldı onu. Ya Resulullah dedi ne oldu dedi dedi senin şeyin geldi mi adamın? Dedi evet ya Resulullah geldi. Bana da bunu öğretti. Dedi doğru diyor ama kendisi yalancıdır dedi. Dedi o şeytanıdır sana gelen. Bak şeytan da doğru söyleyebilir. Onun için bizim ölçümüz nedir? Kitap ve sünnettir. Sadaka o hu kadhub doğru dedi seni gerçek konuştu seninle sadıkıdır bu deli tavsiyesi %100 doğrudur Osman tavsiyesidir çünkü kendisi biliyor ayetel kursu okuyan yere gitmez ama bir günde diyor hocam ben sabaha kadar üflüyorum aynı rüya görüyorum şeytan geliyor canabat oluyorum korkunç dişler görüyorum rüyalar görüyorum nedir bu iş çok basit çok basit Sen adet gereği okuyorsun. Ağzına ne gelmişse dik dik dik dik gidiyorsun. Ayeti okuduğunu anlamıyorsun. Kalbin Allah'tan bağlantı yapmamış. Ayetel Kürsi'ni okumak değil ki. Sen yatmadan önce e, ne ne diyorsun? İşte milli marş gibi okuyorsun. Öyle değil ki. Bu kalbinde bağ kalbinle Allahu Teala'yla huzurunda olacaksın. Ayeti anlayacaksın, okuyacaksın okuduğun anda iman edeceksin. Onun için şeytan gelmez sana. Huşudan, takva ile kalp hazır olacak, gelmez. Yoksa sen laf cereyi gelecekse olmaz. Ondan dala arkadaşlar. Bizim imanımız zayıf olduğu için namazlardan da tad alamıyoruz. Allahu ekber diyoruz, bir de bakıyoruz selamünaleyküm dedik. Vallahi ben çok arkadaştan sormuşum. Ne okudun? Cincir üç hatta bilmiyor. Okumuş. Ben eminim Zemmül Sur okumuş. Ama ne okumuş bilmiyor. Hatta imam ne okudu diyeceksin. Birçok zaman çemçüm yaparlar. Neden? Bırakır mı büyük düşman? Aleyhi le'ne. Bırakır mı? Neden bırakmaz? Çünkü ne kupartsa bizden kardır. Onun için kalp kuşu olmadıkça iman zayıf olur. İmanın artması için fıkıh etmemiz lazım. Bu da işte bu en büyük sebeplerdendir. Bunun da üzerinde fazla durmamız çünkü çok önemlidir. Sermayamızın başıdır. Allahu Teala'yı tanımak en önemli şeydir. Tabi bunu eğer kaçsak biz isim ve tevhid sıfatlarını açıkladısa nasıl olur da tayla bunu bir, biz açıkladık eski derslerimizde var. Selef-i salihîn akidesini şerh ederken tevhidlere açıklamışız. Yeri gelir inşallah bir daha açılırız ama biz bir kısa bir şekilde ana çizgisiyle anlattık. Çünkü mekan burada daha fazla bir şeye tahammül etmez. Çünkü burada biz sebepleri gösteriyoruz. Bunun da üzerinde fazla durmamızın sebebi nedir? Çünkü bu önemli meseledir. Bunu anlamamız lazım. Hayatımıza çeki düzen vermemiz lazım. İmanımız artması için Hayatımıza çeki düzen vermemiz lazım. Çünkü her şeyi doğru da bilsen, kalbin hazır değilse ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Allah kurusun bazen ateş yazar. Çünkü vabal alıyorsun. Neden vabal alıyorsun? İlmi biliyorsun, amel etmiyorsun. İlmi biliyorsun, amel etmiyorsun. Bu da vabaldir. O zaman ne yapacağız? İşte bizim bazı arkadaşlar var, İşte kitap okuyorlar, derslere geliyorlar. Ha işte tevhid dersi, akide dersi. Ama ne yapıyorlar? Şeytan bulardan aldatıyor onları. Bir doğru şeyi yakalıyorlar, 10 doğru şeyi elden bırakıyorlar. Bizim dinimiz mükemmelliktir. Yani hepsi birden olması lazım. Ha önemliler var. 1 2 3 4 basamak var. Ama hepsi din tamamlanmış. Hepsi birden olacak. Akideyi anladın? Doğruyu anladın, amel etmedin ne yazar? Ataş yazar vallahi hiçbir şey yazmaz. Allah korusun. İstersen yazsın cennet, bildiğinle amel edeceksin. Onun için şeytan aldatmasın biz arkadaşlar, uyumayalım. İlmimiz arttıkça amelimiz 10 misli artması lazım ki kurtarır. Çünkü karşımızda çok hassas bir terazi var. O terazi de Allah'ın istidrici bir amelleri tartar. Onun haricinde riya, niyet bozukluğu, eee dalgınlık, gaflet o terazide görülmez. Onun için bizden nelerle çuvallarla amel getiririz. Ne çıkar terazide? Çok azı tartar. Hâla bir de ne var? Allah kulusun teraziden alır seni. İşte Resulullah diyor hadiste, onu cifretmişsin, onun gönlünü kılmışsın. Hasenetlerin hepsi gider olar için. Birden bakarsın ne kaldı elinde bir şey. E nerede benim çuvallarım? Meleklere sorarsın. Ciddi. Çok insanların gönlünü kırmışsın. Çok abuk çabuk ağzından çıkana dikkat etmemişsin. Bütün hasenatlerin gitti o adamlar için. Bir adamının madalyonlu bir tarafı var. Böyle çevir bir mümin adam. He? Terazi bakıyorsun. Salih amelleriyle şey amelleri dengileşti. He? Hiçbiri basamıyor. Ne yapsın ya Rabbi yer varıüre. Ne yapacağız? Bu hak hak meydanıdır bu. Kazanına koydun çepse ne gelir? E bir de bakarsın terazinin bir de tak diye bastı. Ağır bastı, tak diye bastı. Kurtardın. Meleklere sorarsın, "Nereden bu?" derler, sen çok filan adama has, şey, filanam adam sana zulmedip sabretmişsin. Onun hasenati geldi sana. He? İşte bir tarafta üzülenler var. Bir tarafta sevilen ve kurtulanlar var. Hangisinden olmak isteriz? Sevilenlerden. Onun için ağzımızı tutalım. Ağzımızdan buhum buhum eskiler demişler. Kaç buhumdur? 3 buhum. Ne 3 buhum ya? 33 buhumdur belki. Her dolaştığında pişireceksin lafı çıkartacaksın ne diyeceğiz bileceğiz amelimizi Allah rızası için yapacağız ondan dolayı ne olsun hatta kalbimiz imanı kalbimizde artsın zirvete vursun hakkıyla ehli iman olur Allah'tan dileğimiz bizi hakkıyla ehli imandan eylesin ehli imanla var a var cennette eylesin onların imamıyla biz Olmak cennette istiyoruz. İnşallah da onunla beraber oluruz. Demeyin olmarız. Hümmetimiz yüksek olması lazım. Biz istiyoruz arkadaşlar. Firdevs aleyhette Resulullah'tan olalım. Çitlenin bu hedefe. Nasıl çitleniriz? Amellen, ihlasla. Allah bizi de ihlas ehlinden eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.